Merhaba kıymetli dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza, konulara göre tefsir başlığıyla devam ediyoruz. Önceki asırlarda Kur'an'ın yalnızca nüzul sebeplerine, nasih mensuh olan ayetlerine, fıkhi hükümlere kaynaklık eden ayetlerine mahsus kitaplar, bu manada tefsirler yazılmıştır. Çağımızda bunlara ek olarak adalet ve zulüm, münafıklık, ehli kitap gibi bir konu seçilmek, bunlarla ilgili ayetleri derleyip düzenledikten sonra açıklamak suretiyle konulu tefsirler, et tefsirül mevzui yazılmaktadır. Mekke'de yaşayan Suriyeli alim Hasan Habenneke el-Meydani'nin "Zahiratun Nifak isimli iki ciltlik eserini burada örnek olarak zikredebiliriz. 6. Terkip ve tahlile dayalı sistematik tefsir Belli bir konudaki ayetlerin derlenip bir düzene göre açıklanması şeklindeki konulu tefsirlerden farklı bir tefsir örneği de Fazlur Rahman'ın ana konularıyla Kur'an adlı kitabında yaptığı gibi terkip ve tahlile dayanan tefsirdir. Bu tip çalışmaların amacı Kur'an'ın temel fikirlerini ve doktrinlerini sistemli bir şekilde sunup, Allah, tabiat, insan ve hayat gibi konulardaki görüşlerini sergilemektedir. Kur'an yolu adını taşıyan bizim çalışmamız, daha önceki bölümlerde tanıtılan çeşitler içinde, daha çok musaf tertibine göre yapılmış bulunan dirayet tefsirlerine benzemektedir. Dilimizde tercüme ve telif olarak hazırlanmış, birçok tefsir varken bir yenisine neden ihtiyaç duyuldu şeklindeki haklı soruya, birazdan maddeler halinde vereceğimiz cevap aynı zamanda amacımıza ve usulümüze de açıklık getirecektir. 1. Ön sözde de belirttiğimiz gibi, okuyucu olarak hedef kitlemiz din üzerine uzmanlık düzeyinde araştırma yapan ilim adamları değildir. Bu tefsir, öncelikle Kur'an'ı doğru anlamak ve hayatında rehber edinmek isteyen, farklı düzeylerde de olsa kültürel birikimi olan insanların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 2. Bu girişin ilgili yerinde Kur'an-ı Kerim'in amacı ve içeriği hakkında bilgi verilmiş, neyi bildirmek, anlatmak ve yaşatmak üzere geldiği açıklanmıştı aradığımız, ulaşmaya çalıştığımız anlam ve yorumlar hep bu amaç doğrultusunda oldu. Bu noktada bizi tatmin eden bilgileri ve yorumları, tefsir literatüründe bulduğumuz durumlarda, bu birikimden yararlanmanın hem ilmin gereği, hem de kültürümüze karşı borcumuz olduğunu düşünerek, bu bilgi ve yorumları tefsirimize yansıtmaya çalıştık. Bizi tatmin eden veya, hedef kitlemiz için uygun ve doğru bulduğumuz anlayış ve yorumu çoğunlukla birden fazla tefsirin ihtiva etmesi yanında, bazen de bunun hiçbir tefsirde bulunmadığına şahit olduk. Böyle durumlarda Kur'an'ın ruhunu ve bu ruha uygun genel İslami ölçüleri, ilmin gereklerini ve çağın ihtiyaçlarını birlikte göz önüne alarak kendi yorumumuzu ortaya koymaya çalıştık. 3- bir yandan ayetlerin açıklanması için gerekli olanları söylemeye çalışırken, diğer yandan içinde bulunduğumuz şartlarda vakit darlığı çeken günümüz insanına sıkılmadan, zorlanmadan okuyacağı ölçüde bir tefsir sunmayı hedefledik. 4. Birazdan listesini vereceğimiz tefsir kitaplarının önemli bir kısmını çalışmamızın başından sonuna kadar göz önünde bulundurduk ve dikkatle incelemeye çalıştık. Ayrıca birçok tefsir kitabıyla başka ilim dallarına ait eserleri de yeri geldikçe bilgi ve görüş almak veya kendi bilgi ve kanaatlerimizi test etmek için kullandık. Ancak bu kitapların muhtevasını olduğu gibi, mesela tercüme ederek veya çoğunlukla almadık. Deyim yerindeyse hem aramızda hem de kitaplarla müzakere yaptık. Eski tefsir birikimini özetleyerek verdik. Sonunda, bize ikna edici görünen ve temel amaca uygun düşen anlayış ve yorumu tercih ettik, oluşturduk. 5. Kur'an'ın açıklanması gibi ağır sorumluluk gerektiren bir işle meşgul olduğumuzun ve bu alanda zengin bir kültür mirasına sahip bulunduğumuzun bilinci içinde, ''özgün'' kelimesinin cazibesine kapılmadan, tefsirlerdeki bilgilerin ve yorumların özünü vermeye ve Kur'an'ın bizi götürdüğü yere doğru ilerlemeye çalıştık. Bir başka anlatımla çok geniş bir kültür hazinesi olan ama tekrarlarla ve özellikle günümüz okuyucusuna hitap etmeyen açıklamalarla yüklü bulunan klasik hatta muasır tefsirlerdeki belli başlı bilgileri ve yorumları iyi bir ayıklamaya tabi tutup anlaşılır biçimde ve sağlıklı olarak aktarabilmenin önemli bir iş olduğu, yapılması gerektiği ve bunun nakilcilik olarak nitelenemeyeceği düşüncesiyle hareket ettik. Ama bu, araştırmalarımızın ve konu üzerinde yoğunlaşmamızın bizi ulaştırdığı, kendimize ait yeni bakış ve yorumu belirtmekten alıkoyan bir faktör olmadı. Öte yandan, ülkemizde okuyucunun kültür seviyesindeki yükselme ve Kur'an'ı anlamaya olan ilgideki artış, bizi az da olsa konunun meraklıları açısından faydalı görülen, teknik sayılabilecek ayrıntılara da yer vermeye veya ilgili kaynaklara gönderme yapmaya yöneltmiştir. Bu çerçevede okuyucu için güvenli bilgilere kolayca erişme imkanı veren Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ve İslam'da inanç, ibadet ve günlük yaşayış ansiklopedisi gibi kaynaklara da atıflar yapılmıştır. 6. Bu çalışmada ayetlerin mealleri ve yorumları verilirken öncelikle onların indirildiği dönemdeki manalar, yani hitap ettiği ilk toplumun ilahi mesajlardan anladıkları veya bu mesajların onlara anlatmak istedikleri tespit edilmeye çalışılmış, bunun içinde imkan ölçüsünde o toplumun dili, kültürü, inançları ve telakkileri, dünya görüşü, sosyal yapısı ve ilişkileri gibi faktörler dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, Kur'an'ın ilk muhataplarına verdiği bilgiler, açıklamalar, yönelttiği eleştiriler, uyarılar, getirdiği düzenlemeler, aynı zamanda evrensel anlam, değer ve amaçlar taşıdığından, olabildiğince bunları da ortaya koyan yorumlar yapılmıştır. 7. Anlamı gayet açık da olsa, istisnasız her ayetin tefsirini yapmak yerine, mealindeki katkı sağlama esasına göre, ve olabildiğince tekrardan kaçınarak tefsir etme yolunu tuttuk. Gereken yerlerde öncesine veya ileriye göndermeler yaptık. Bununla birlikte okuyucunun dikkatini gereksiz yere bölmemek amacıyla ve indeksten yararlanılabileceğini de dikkate alarak atıfları sınırlı tutmaya çalıştık. 8. Bazı özel terimler ve kavramlar hakkında konunun önemiyle orantılı olarak daha geniş bilgiler verdik. Ancak bu tür bilgileri mutlaka ilgili terimlerin ve kavramların ilk geçtiği ayetlerde vermek yerine bunu da dikkate almakla birlikte en ağırlıklı olarak geçtiği ayetlerde verme yolunu tercih ettik. Bu sayede konu bilgilerinin ilk ciltlerde yığılmasını da önlemiş olduk. 9. Her surenin giriş bölümünde özetlenen ilgili surelerin ayet sayısı, Mekke veya Medine döneminde vahyedilmiş olması, Nüzul sırası, bazı kelimelerdeki kıraat, okuma farkları gibi konularda tefsir kitaplarında yer alan teknik ayrıntıları ve farkları tespit ettik. Teknik ayrıntıları ve farklı tespitleri amaç bakımından önemli olmadıkça aynen aktarmadık. Ayetlerin sayımı ve surelerin nüzul sıralaması konusunda da genellikle kullanılan tek listeye göre hareket ettik. Nüzul sıralaması konusundaki farklılık, bazı farklı rivayetlerden ve belli bir surenin bir defada değil, uzun bir süre içinde parça parça gelmiş olmasından kaynaklanmıştır. İlgili kaynaklarda aktarılan Hz. Osman'a, İbn Abbas'a ve Cafer es-Sadık'a ait olan listeler içinden biz daha yaygın olduğu için Hazreti Osman'a ait olanı kullandık. On. Daha çok Geçmiş dinler, peygamberler ve kavimlerle ilgili ayetler bağlamında gerektikçe mukayese imkanı sağlamak ve ihtiyaç halinde İslami inançlarla ve ilkelerle çelişmeyen ek bilgiler vermek maksadıyla Kitab-ı Mukaddes'ten de bilgiler aktardık. 11. Çalışmamız sırasında tefsir kitaplarıyla Kur'an ilimleri çerçevesindeki diğer eserlerin yanında özellikle Kur'an'daki kullanımlardan ve ilgili konuyu özellikle inceleyen İlmi çalışmalardan, ayrıca sahih hadislerden, umumi tarihten, Hazreti Peygamberin devrini ve hayatını anlatan eserlerden, dinler tarihinden yararlanmaya gayret ettik. 12. Kültür hazinemizde kelam, fıkıh, ahlak, tasavvuf, peygamberler tarihi, siyer gibi İslam'ı çeşitli yönlerden anlatan sistematik kitaplar yanında, insanı ve çevresini anlatan müsbet ilim eserleri bol miktarda bulunmaktadır. Bu tefsiri okuyanlar ondan, belirtilen ilim dallarında yazılmış kitaplardan aktarılmış bilgileri değil, Kur'an'ın hidayetini, insana vermek istediği bilgi, iman, şuur, ahlak ve eğitimi almayı ummalı ve bunu aramalıdırlar. 13. Eserin meal kısmındaki tercihler tefsire verilen emeğin ürünü olarak şekillenmiştir. Meale yansıtılamayan ve dikkate değer görülen manalara tefsirde ayrıca işaret edilmiştir. Aynı kelime veya ifadenin mealde daima aynı şekilde karşılanması gibi bir anlayış benimsenmemiş, bağlam farkının değişik anlamları gerektirmesi tabi olduğu gibi bağlam aynı veya birbirine yakın olsa bile, Asıl manayı değiştirmemek kaydıyla makul sınırlar içindeki çeşitliliğin çalışmaya zenginlik katacağı düşünülmüştür. 14. Sureler hem yük dengesi hem de mümkün mertebe yazanların uzmanlık dalları ve konuları göz önünde bulundurularak paylaşılmış, her birinin yaptığı meal ve tefsir diğerleri tarafından ana kaynaklar da dikkate alınarak okunmuş, değiştirme, ilave, eksiltme gibi tasih ve teklifler hazırlanmış, nihayet ortaya çıkan farklı çalışmalar bir arada müzakere edilerek üzerinde uzlaşma sağlanıp tek metin haline getirilmiştir. Sıkça başvurulan tefsir kitapları İbni Ceriret Taberi Camiül Beyan, Ebubekir Bekir el Razi El Cessas, Ahkamül Kur'an, Zemahşeri El Keşşaf Ebubekir İbnü'l Arabi Ahkamül Kur'an Abdülhak bin Galib bin Atiyye El Muharrerü'l Veciz Fahrettin er Razi Mefatihül Gayb İbn Kesir Tefsirül Kur'an'il Azim Ebul Berekat En Nesefi Medarikü't Tenzil Kurtubi El Cami li Ahkamil Kur'an Muhammed bin Ali şevkani Fetül Kadir, Mahmud El Alusi, Ruhul Meani, Muhammed Tahir bin Aşur, Et Tahrir ve Tenvir, Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Muhammed İzzet Derveze, Et Tefsirül Hadis, Süleyman Ateş, Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, Muhammed Esed, Kur'an Mesajı. Kıymetli dinleyenler, Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda ön söz bölümündeki başlıkları bu programımız itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Yarınki programımızda Fatiha suresinin tefsiri ile devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun.